ve Özdeş Özbay. Herkese merhabalar. İlkim için programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yücel Sonmaz. Ben Özdeş Özbay. Dinleyici ve destekçilerimiz Barbaros Bilgen ve Francesco Leone'ye de teşekkür ederek başlayalım. Evet depremin, depremlerin daha doğrusu Maraş merkezli iki büyük depremin birinci ayı doldu ve durum hiç, hiç açıcı sayılmaz doğrusu. Şimdi... Deprem üzerinde, depremin yarattığı bölgede yarattığı tahribatı konuşmaya başlamadan önce oradaki tarım durumu nedir? Yani büyük bir sorun var. Tarım işte işletmeleri yürütmek, yani herhangi bir çalışmayı da yürütmek konusunda durumların hiç parlak olmadığını söylüyorlar. Bir de oradaki hayvanların durumu hakkında enkaz altında kalan ve Kalmayan ama depremden dolayı da kaçıp giden hayvanların durumu. Yüce sen biraz onlardan bahsedeceksin, değil mi? Evet, bölgede e, deprem sonrası e, dalga dalga olumsuzluklar Türkiye'ye yayılmaya devam ediyor. Biraz da devam edeceği gözüküyor. Bunlardan bir tanesi de e, tarım. E, bölgede yaklaşık deprem bölgesinde 13, bin, 13 milyon insan yaşıyor ve 11 ilimizde bu o hal ilan edilen 11 ilimizde tarımsal üretim hem bu bölge için çok önemli hem Türkiye için büyük öneme sahip. Geçtiğimiz yılın TÜİK verilerine göre 11 ilimizde e, bu 11 ilimizde 14 milyon 92 bin kişi yaşıyor. Köylerde, beledelerde, kırsal mahallelerde yaşayanların sayısı ise yaklaşık 3 milyon. E, bu 11 ilin 5'i Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis kap sınırları içinde. Yani Güneydoğu Anadolu Projesi dediğimiz sulu tarım projelerinin içinde. Ee, tarımsal üretim buralarda çok yüksek. Ee, yani bu deprem bölgesindeki e, toplam ekilen tarımsal arazi miktarıysa 2.6 milyon hektar kadar. Bu e, çok ciddi bir e, büyüklük. <gülüyor> Ayrıca bölge hayvancılık açısından da son derece önemli bir konuma sahip. Ee, bu illerde 2 milyon 160 bin büyükbaş, 9 milyon 600 bin küçükbaş hayvan vardı deprem öncesi rakamlara göre. Ee, bu rakamlar da Türkiye'de küçükbaş hayvanın %16.5'ine, büyükbaş hayvanın da %12'sine tekabül ediyor. Ee, ve bütün bu bölgedeki, deprem bölgesindeki Tarımsal faaliyetleri yürüten çiftçi sayısı ise çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan 300 bin. Yani e, 300 bin kişi bölgedeki tarımı çekip çeviren insanlardı. Bunlar deprem öncesine göre. Ama durum çok değişti depremden sonra. Bölgede şimdi ciddi bir gıda güvenliği ve gıda güvencesi sorunu var. Bu konuyla ilgili çalışan insanlar var, gönüllü olarak çalışan insanlar var. Onlarla da konuştum geçen hafta ee, aynı zamanda uzmanlarla da konuştum ee, onların söyledikleri şeyler şunlar birçok hayvan enkaz altında yaralı olan hayvanlar var hasta olanlar var enkaz altında çürümeye başladığı için ilerisi için tehdit oluşturan hayvanlar var. Üstelik de çok e, acıdır ki hayvanların tam üreme zamanı e, yani küçük baş hayvanlar e, yavrularını çıkarmaya başladığı bir dönem ve bölgedeki kırsal kesim karla kaplı e, halen ve bu küçük hayvanların, büyük hayvanların bu soğuğa çok fazla dayanması çok mümkün değil. Dolayısıyla kırsalda özellikle e, ağlılara ihtiyaç var, çadır ağlılara ihtiyaç var. Çok acil bir şekilde bölgede insanların ilettiği e, konuların başında gelen şeylerden bir tanesi bu. Öte yandan e, iş makineleri, alet, edevat, traktörler bunların e, kimi yerde göçük altında, kimi yerde bunları kullanan çiftçiler göçük altında kaldı ne yazık ki. Dolayısıyla e, kimi yerde aletik. Edavatı kullanacak çiftçi yok. Kimi yerde de çiftçi var ancak alet edavat enkaz altında kalmış durumda. Bununla beraber bölgede gübre satan bayilerden tutun da bir takım işte tarımın yan destek unsurlarına kadar bütün her şey enkaz altında kalmış durumda. Bir yandan ekili tarlalar var, toplanması gereken ürünler var şu anda. Bir yandan da tarlaların sürülüp ekilmesi gereken e, yerler var. E, Antakya çünkü yılın 12 ay tarımı yapılan bir yer. Yani hiç durulmuyor o bölgede örneğin. Sürekli ekim yapılıyor, sürekli ürün hasat ediliyor ve şu anda ürünler hasat edilemediği için, satılamadığı için e, var olan çiftçilerin elinde kalmış durumda. İlerisi için de ürün ekecek ve organize olacak bir çiftçi yok. Yani tarlamı nasıl ekeceğim, nasıl edeceğim diye Düşünecek durumda değil aslında çiftçiler. Konuştuğum çiftçiler de bunu ifade ettiler. Devletin burada devreye girmesi lazım. Bir planlama yapması lazım. Ekilemeyen tarlalara tohum atılması lazım. Sürülmesi lazım. Gübre atılması lazım. Olmayan e, yerlerde de bir takım önlemler alınması lazım. Ayrıca bölge insanının belirttiği, altını çizerek belirttiği önemli bir konu da var. Kurye kargolar halen çalışmıyordu. Bir tek e, örneğin Antakya'da Kırıkhan bölgesinden kargo çalışıyordu. O yüzden üreticiler ürünlerini herhangi bir yere de gönderemiyorlar. Ve burada şu çözümün altında çiziyorlardı. Hem bölgede yaşayan üreticiler hem de uzmanlar bölgedeki üreticilerin Temzedelere yardım olarak kullanılması önemli ee, ancak bu organizasyon kurulamıyor maalesef şu anda bu organizasyonun kurulmasında yetkililerin devreye girmesi gerekiyor çünkü e, hani şimdi yardımlarla günü kurtaran bölge e, eğer bir takım önlemler alınmazsa tarımsal faaliyetlerinde durduğu bir bölge gelecek bu Türkiye ekonomisini de etkiliyor. Ciddi anlamda çünkü çok önemli Türkiye açısından da işte örneğin Türkiye'deki toplam hayvan sayısının ortalama %15'i bölgede ve bütün bu tarımsal ve hayvancılık alanında gerekli şeyler çok hızlı yapılmazsa önümüzdeki yıl bunun enflasyon olarak tüm Türkiye'de yaşayacak muhtemelen. Evet, ee, sen oradaki insanlarla görüştün değil mi? Evet, evet. Oradaki insanlarla da görüştüm. Organize olmaya çalışıyordu kimisi. E, yeniden tarlasını ve faaliyet, çiftlik faaliyetlerini sü e, devam ettirebilmek için, tarlasını ekebilmek için. E, kimi, ya şimdi bunları düşünecek durumda değiliz. Canımızın derdindeyiz. Yarınımızın derdindeyiz. E, şeklindeydi. O insanlara mutlaka yardım edilmesi ve e, bu konularla ilgili ee, ne gerekiyorsa desteğin karşılıksız olarak verilmesi gerekiyor. Öte yandan bölgedeki çiftçiler ciddi bir de boş olmadı onlar. Bu borçların da ertelenmesi uzun vadeli olarak ertelenmesi çiftçinin üretimine devam edebilmesi açısından çok gerekli. Ee, özetle şunu söyleyebilirim bölgedeki tarım e, kimi yerde çiftçiler göçük altında kaldı tarlalar sahipsiz kaldı kimi yerde de e, alet edevat hayvanlar al, e, göçük altında kaldı e, çiftçi çaresiz kaldı dolayısıyla bölgenin de çok ciddi anlamda bundan sonra da ee, tarımsal faaliyete hayvancılığa ihtiyaç var öncelikle bölgenin ihtiyaçlarının da buradan karşılanması gerekiyor ki sürdürülebilir bir döngü kurulabilsin ee, Slow Food üyeleri bu yönde çalışıyordu bölgede gönüllüler var bu yönde çalışan bölgede ama daha fazla e, e, emek verilmesi ve ilgilenmesi gereken bir konu şu anda çok e, kendi halinde yürüyen bir durum söz konusu tarım alanında ne yazık ki. Evet bu karanlık bir tablo. Buna ilave olacak başka konular da var. Maalesef aynı derecede hatta belki daha bile vahim, ne kadar daha vahim olabilir diye düşünmek zor ama e, bu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 110 126. kararname söz konusu. Yani yeni e, birçok sorun yaratacağını söyleyen Ekoloji örgütlerinden bir çağrı e, yayınlandı. Yaklaşık yaklaşık değil, 25 ayrı ekoloji e, örgütü, Adana Ekoloji Ekoloji Platformu, Artur Çevre Platformu, Bakır Tepe Büyük Menderes İnisiyatifi, Çekerek Irma Özgür Akacak Platformu, Çevre Mühendisleri Odası, Disk Dev Yapı İş, Dibri Yaşam ve Doğa Platformu Ekoloji Birliği Ekoloji Politik Gaya Dergi Gaya İklim Adaleti Koalisyonu Kuş Adası Çevre Platformu Sadece şeyle ilgili değil yani e, depremin Yaşandığı bölge değil Türkiye'nin dört bir tarafında Ege'den, Kuzey'den Doğudan da şeyler var Mezopotamya Ekoloji Hareketi Muğla Çevre Platformu Munzur Çevre Derneği, Polen Ekoloji Kolektifi, Samanda Res Karşıtı Mücadele, Durgutlu İşçi Hakları Derneği Ekoloji Komisyonu, Umut Sen, Valideba Gönüllüleri, Van Çevre Tarihi Eserleri Koruma ve Geliştirme Derneği, Yeryüzü Ekoloji Kolektifi, Yeşil Sol İklim Krizi Çalışma Grubu ve 25. olarak da Yeşil Ormak Çevre Platformu Bunlar çok bir araya gelerek muhalefete bir ortak çağrıda bulunuyorlar. Çok ciddi bir tehlikeye işaret ediyorlar. Şöyle diyorlar. 6 Şubat depremleri 10 ilimizde büyük bir felakete dönüştü. Resmi açıklamaya göre 45.089 kişi hayatını kaybetti bugün itibariyle diye ki biraz önce açık gazetede bu sayının daha da yükseldiğini bizzat Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından öğrendik. Evet 46.104. Evet, yani 46.000'i aşmış durumda. Ve ulaşamayan binlerce insan var. Evet, evet. Onlar da onu söylüyorlar. Enkaz altında kalan, erişilemeyen binlerce yurttaş olduğu biliniyor. Hatta bazı hesaplara göre bir bu kadar daha olduğu da hesaplanabilir. Yani 90.000 kötü ihtimalle 90.000 de telaffuz edilmişti. E, depremde ölen hayvanlara dair ise hala net bir bilgiye sahip değiliz diyorlar. Ve şöyle demişler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayınladığı 126. kararname yeni ekolojik emek ve kültür kırımına sebep olacaktır. Muhalefete çağrı yapıyorlar, iptali için mücadele çağrı. Yani şöyle diyorlar, ülkemizin bir deprem bölgesinde yer aldığını biliyoruz her il ve ilçe merkezinin imar planlarının olduğunu ve bu imar planları yapılmadan önce planlanacak alanların yer bilimsel etüt raporlarının hazırlanması gerektiğini biliyoruz diyorlar. Ama ülkede inşaat ruhsatı alınarak yapılan her bir binanın oturduğu alanda inşaat öncesinde zemin ve temel etüdü yapılması gerektiğini de biliyoruz. Bütün bunlara rağmen Doğa olaylarının afete felakete dönüşmesi bilimsel ekolojik ilkelere toplumsal yarara göre değil kar ve ranta göre davranılmasının sonucu yaşam alanlarımızın bir sınıfa birkaç şirkete sermaye birikim haline getirilmesinin sonucu diyorlar. Ve dolayısıyla bir kez daha aynı mantıkla hazırlanan 126 sayılı kararname ile depremde yıkılan kentler yeniden inşa edilmek isteniyor diyorlar. Ve işte bakanlığa bu kararnameyle olağanüstü yetkiler veriliyor. Kentlerin inşası ile ilgili yetkiler tek bir merke elde merkezleştiriliyor. Çevre, Yürütçüler... Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı... bakanlığı. Evet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na. İkinci olarak yürüten işlemlere itiraz edilemiyor. Üçüncü olarak sürece halk katılımı hiçbir şekilde sağlanmıyor. Dört, yargısal denetim engelleniyor ve yargı devre dışı bırakılıyor. Yani kurum görüşleri, detaylı analizler gibi planlama çalışmasına altlık olacak veriler olmaksızın yapılan yer seçimleriyle yeni afetlere, felaketlere zemin hazırlanacak. İşte birçok teknik bilgi de veriyorlar yani. Geçici veya kesin iskan alanlarının fay hattına olan mesafeleri, zeminin elberişliliği yerleşim merkezine yakınlığı gibi kriterler gözetilerek belirleneceği belirtiliyor bunlar tek başına yeterli olamaz sadece yer bilimsel verilere bağlı kurgulamamak kentsel aidiyet, kent kimliği kültürel olguları da yok saymadan ele alınacak kriterler içinde değerlendirilmesi gerekir bu anlamda belirtilen kriterlere ek olarak orman Sulak alan, mera, tarihi ve kültürel alanların korunması gibi ekolojik kriterlerin ve kır -kent, ilişkisi, kır kent ilişkisi, sosyal yaşam, kent kültürü, kent ekonomisi, yöre halkının tüm gereksinimleri gibi sosyolojik kriterleri de önemseyecek bütüncül bir entegral bir planlama sürecinin ele alınması hem gerekli hem de şarttır diyorlar ve önemli bir açıklama yani özellikle Antakya gibi yerlerin tabi çok özel tarihi ve kültürel özellikleri olduğu da defalarca çeşitli bizim programlara da katılan uzmanlar ve gözlemciler tarafından belirtildi. Çok özel bir yer medeniyet tarihi içinde. Ona rağmen onlara da hiç dikkat çekilmiyor. Yani dikkat edilmiyor daha doğrusu. Ve en önemli söyledikleri şeyler bu ekoloji e, örgütlerinin söyledikleri en önemli şeylerden biri. Deprem bölgesindeki tüm illerde orman ve mera alanları herhangi bir engelle karşılaşılmadan yapılaşmaya açılabilecek diyor Bu bir felaket yani. İşte korktuğumuz başımıza geliyor yavaş yavaş. Evet. Yani hemen depremin ertesinde... Ee, önce can telaşına düşüldü biraz sakinleşmeye başlayınca ilk aklımıza gelen şeylerden bir tanesi buydu ee, yani bu meralar ve ormanlık alanların imara açılması Mileyha Sulak alanına atıkların dökülmeye başlanmış olması kimi tarlaların hatta ekili tarlaların e, düzleştirilip üstüne kontenyer kentler kurulmak istenmesi sanki başka yerler yokmuş gibi bütün bunlar emareleriydi zaten ee, ve e, hakikaten de korktuğumuzda başımıza geliyor yani. Evet yani herhangi bir engelle karşılaşılmadan yapılaşmaya açılabilecek dendiği gibi senin biraz önce de sözünü ettiğin Yücel e, konuya değiniliyor. Çoğunlukla tarım faaliyetleriyle geçinen yurttaşların geçim kaynağı olan doğal alanlarda betona bulacak. Yani su havzalarında. Koruna, korunan alanlarda tarım alanlarında isken olamayacağı gibi kriterleri ve taşlık kayalık verimsiz ormanlar gibi biyolojik çeşitlik için son derece önemli habitatları topyekun yok sayıyor diyor bu kararname Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve bir başka çok hayati öneme sahip çok büyük öneme sahip bir başka noktaya da dikkat çekiyorlar Halkın dahil olmadığı üstten merkezi bir karar alma süreciyle üretilen tip proje bina yığınları üretilip bir kez daha yıkıma uğrayacak buraları diyorlar. Ve son olarak da şunu söylüyorlar planlamayı devre dışı bırakan mülkiyet hakkına sınırlamalar getiren alel acele kararlarla yaşam alanları doğal ve kültürel varlıklar Telafisi mümkün olamayacak derecede tahribata uğrayacak bu kararnameyle diyorlar. Yani iktidarın depremi bahane ederek başlattığı inşaat atağını yeni sermaye birikim hamlesi tırnak içinde yeni bir emek ekoloji ve kültürel kırım hamlesi tırnağı kapatalım olarak tanınıyor ekoloji örgütleri yani iktidarın besleyip büyüttüğü inşaat sermayesiyle birlikte aceleci bir enkaz kaldırma çalışması asbest başta olmak üzere çok sayıda kimyasal yaşamı tümden tehdit ederek ekoloji kırımı büyütüyor artırıyor ve diyorlar ki kararnameyle yıllardır kentlerimizin, vadilerin meraların, sulak alanların parkların, koruların deprem toplanma alanlarının noktalarının sermayenin talanı için kentsel dönüşüm projelerine peşkeş çekilmemesi amacıyla mücadele verenlerin hedef gösterilmeye başlanması bu nedenle çok diyor diyorlar ve yani bu 26 numaralı kararnamenin Talancı ve rantçı anlayışı başka şehirlerde de görmeye devam ettiğimiz kentleşme ve konut sorunumuzu yeniden üretmekten başka afetleri ve acıları yeniden yaşatmaktan başka bir işe yaramayacaktır dedikten sonra da e, mecliste bulunan grubu bulunan bütün muhalefet partilerine anayasaya ve kanunlara açık aykırılıklar içeren bu kararnamenin iptali için hızla anayasa mahkemesine taşıma çağrısında bulunuyor aktivistler. Tüm toplumun demokratik örgütleri ve partilerin birleşik mücadeleyi büyütmesi gerektiğinde vurgu yapıyorlar. Şimdi Bu ekoloji örgütlerinin getirdiği bütün eleştirileri yani bir tür e yeni bir felaket e aslında olma ihtimaline karşılık yaptığı uyarıların hemen ardından geçen hafta Foti Benli soyun bu e, Foti Benli soyun mezar ve mezar kazıcılar yılısındaki o ilk giriş e, bölümüyle kıyaslayabiliriz. O da e, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin 2023 projeksiyonunda yaptığı değişiklikti. Daha önce deprem öncesinde Türkiye'nin 2023 yılında %2 veya %3 arası bir büyüme İki ayrı projeksiyonda da %2 ve %3 olarak büyümesini öngörüyormuş. Bunu değiştirmişler. Depremden sonraki yaşanacak inşaat hamlesiyle birlikte Türkiye'nin büyümesinin %2,3 ile ilk projeksiyonda, ikincisinde ise %4 olarak revize edildiğini söylemişler. Yani tam bir felaket kapitalizminden aslında söz edebiliriz. Ekoloji örgütleri bir felaketten söz ederken Moody's gibi şirketler Türkiye ekonomisine daha fazla büyüyeceğini öngörüyorlarmış. Hemen depremden birkaç hafta sonra yaptıkları bir revize ile. Evet yani bu son derece önemli bir nokta. Ne kadar altını çizsek azdır. Yani 25 ayrı ekoloji örgütünden muhalefete deprem mimari kararnamesine karşı ortak mücadele çağrısının yanı sıra BBC'de yapılmış BBC Türkçe'de Sunanur Öztürk'le Berzah Şimşek'in bence çok çarpıcı e, röportajında daha birinci ay dolmadan yani dol, dolmadan yapılmıştı bir de şimdi oldu depremde e, hayatımız söndü diyen insanların inanılmaz açıklamaları var yani. Figen Gülen diye defnede bir çadır kentte kalan depremzede mesela koşullardan da şikayet etmeye utandığını söylüyor. Yani insanlar enkaz altındayken şükretmeye utanıyorduk aslında biz. Yaşadığımız için utanıyorduk inanabiliyor musunuz diyor. Bazen durup düşündüğüm zaman ölenler mi kurtuldu kalanlar mı? Bu o kadar acık ki yani ölmeyi çok istedim. Çıktıktan sonra ölmeyi çok istedim demesi var. Yani ölmek çok büyük bir lüks şu an biliyor musunuz demiş. Yani duygularımı nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Dilim dönmüyor ağzımdan yanlış şeyler çıkmasından da korkuyorum diyor Figen Hanım. Yani e, inanılmaz bir ortam var. İnanılmaz. E, Sadece evlerimiz değil işlerimiz de bitti diyor biraz önce ve daha önce günlerdir hatta haftalardır konuştuğumuz çeşitli konukları misafir ettiğimiz konukların da dile getirdikleri gibi son derece önemli bir yıkım var ve yetersiz müdahale olduğu apaçık. Yani sadece evlerimiz değil işlerimiz de bitti canlarımız da gitti diyorlar. ...yani çadır kentlerde yaşayan depremzedeler... ...gıda, hijyenik malzeme ve... ...psikososyal desteklere nispeten... ...daha kolay ulaşıyorlar ama... ...yani... ...özellikle mesela depremzede... ...çocuklara kurulmuş merkezler var... ...ama... ...çok ciddi bir... ...ilk üç gün hiçbir yardım... ...gelmediğini söylüyorlar... ...hasta yaşlılar ve küçük çocukları... ...soğuktan korumak için... Enkaz halindeki evlere girmek zorunda kaldıklarını da anlatıyorlar. Çadır kentteki elektrik, tuvalet ve duş gibi... ...lojistik imkanların zamanla kurulduğunu giderek... ...daha iyi bir hale geldiğini de anlatıyor... ...Gülen Hanım. Pigen Gülen. Fakat... mesela devamında... ...çok... ...vahim... ...durumun devam ettiğini... ...bizim hayatımız söndü... De ...bize yapılan desteklerin sürmesi gerekiyor... ...hayatımız söndü... ...yani sadece evlerimiz değil... ...işlerimiz de bitti... ...canlarımız da gitti diyorlar... ...yani bir günü çoğunlukla çocuklarına yemek yedirmek... ...ve onları çadır kentteki... ...çeşitli aktivitelere götürmekle geçiyormuş... ...yani... E, ...çok e, şey diyor yani... E, çadırın önüne masa koydum insanların gelip benimle sohbet etmesi beni dinlemeleri bile yetiyor bizim çünkü dinlenmeye ihtiyacımız var anlaşılmaya ihtiyacımız var diyor yani böyle inşaat furyasıyla bu yeni çıkan ile aslında içinde bulunan psikososyolojik durumun çok büyük bir kontrast olduğunuzda düşünmek lazım en ilginç şeylerden biri de şöyle bir şey söylüyor şimdiye kadar mesela yaşadıklarımı unutmaya çalışıyorum. Çocuklarım ağladığını gördükleri zaman çok kötü oluyorlar. Onlara yansıtmak istemiyorum ama sonuçta insanım diyor. Yani yıllarca KPSS sınavına hazırlanıp atanamadığını en sonunda hem çocuklarına hem de işine odaklanabilecek şekilde özel öğretmenlik yapmaya başlamış. Ama hayatı tam düzlüğe çıkmışken depremin vurduğunu anlatıyor ve çok dramatik hatta trajik bir şey söylüyor geleceğe dair plan kurmamaya karar verdim çünkü ölümle birden fazla göz göze geldim şu anki tek hayalim günü yaşamak bundan sonra insan gibi yaşamak istiyorum diyor bugüne kadar hep zaten borç içindeydim evimin taksitini bitirdim evim gitti Televizyon borcunu Televizyon borcunu bitirdim Televizyonum gitti Tek sevindiğim şey Allah'a şükür ki Borcunu bitirdikten sonra gitti diyor Behşet verici değil mi? Çok acayip Onun e, için bu bitirmiş olduk Evet süreyi Hı. de bitirdik bir evet. şeyin daha ben şey Ömer abi kapatmadan altını çizeyim e, söylediklerime ek olarak biz bu bölgedeki yaşayan diğer canlıları da düşünmek durumunda. Evet aynen öyle. E, ve bölgede tarım yapılması birçok canlının hayatını devam ettirebilmesi demek aynı zamanda başka canlıların da insan dışı canlıların da o yüzden konuya biraz da böyle de bakmak gerek kesinlikle inşaatla filan olacak iş gibi gözükmüyor. Peki bunu takip etmeye devam edeceğiz tabii Birinci ay sonunda bitmişken bunları konuştuk. Süreyi de bitirdik. Hepinize hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.